ham unğrabaştilim. Ağuž bİllahı min Şeytanı Rıjim. Bismillahı al-Rahman al-Rahim. Sâl sâlın bİ azabı waqı'g. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقوم السماء كالمهر وَتَكُونُ الجبال كَالْعِهِلِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لزا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلقه لوعة إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حكم معلوم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 İlla ala azwajihim aw ma malakatey manuhum fa innahum ghayru malumin famen yibtagara zalik fa ulaike humul adun al ayat Bebdülğah Resulü Hükrem ve neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle neyemizle Vahlu'l-uqdaten min lisaniyefkahu qawli ve yufavvitu emri ileyk ve yufavvitu umurana ileyk inneke basirun bin ibad inneke basirun bin ibad okuduğum ayeti kelimelerde vahlu'l-uqdaten Rabbimiz Teala ve Tekeddes Hazretleri kemali azamet ve hikmetiyle şöyle beyan buyurur. Se'ele sâilun bi'ezâbin isteyen İsteyen Başına gelecek azabın vakı olmasını, başına gelmesini istedi. <gülüyor> <gülüyor> lil kafidine leysel lehu dafiy. <gülüyor> o azab ki kafirler için. Onu def edecek, savunacak kimse yok. Min zilme zil mearic yükselme sahibi Allah'tan Allah'ın elinden. Tarjul malaikat ve ruh ileyhi. fi yevmin kemiktaruhu 50 alf sene melekler ve ruh miktarı 50 bin sene olan günde ona yükselir fes bir sabren cemila o halde sen, güzel bir sabırla sabret. İnnehum yaraynehü ba'ide ve narahü qariba. Zira onlar onu uzak görüyorlar. Biz isek onu yakın görüyoruz. Yevme tekunu's sema ukelmü o gündeki gök erimiş bakır gibi olacak. Ve tekunul cibalu kel'ih Dağlar ise atılmış renkli yünler gibi olacak. Vela yüz yüselu hemimun hemima Hiçbir dost Dostunun halinden soramayacak. Yübessarûnehum, <gülüyor> onlar birbirine gösterilecekler. Yevadül mücridü leviftedi min azabi yevmi izim bi beni, suçlu. temenni edecek o günün azabından kurtulmayı bi benihi oğullarıyla yani oğullarını feda etmek suretiyle ve sahibetihi ve ehih hayat arkadaşı hanımı ve kardeşini feda etmek suretiyle ve fasîleti hilleti tûvî aralarında barındığı ailesini soy ve sopunu feda etmek suretiyle ve memfil fil ardı cemiyen ve nihayet yeryüzünde ne varsa hepsini feda etmek suretiyle sümme yüncihi kurtuluş arayacak. Bütün bunları feda edip kendisini kurtarmaya çalışacak. Ama heyhat. Kella hayır. Kurtuluş yok. İnha leza o ateş o ateş leza alevlenen bir ateştir. Mezaaten lişheva derileri yakıp kavuracak. Tedru men edbera ve tevella çağıracak kendine arkasını dönüp gidenleri ve yüz çevirenleri ve cema'a fe mal biriktirip kasalarına dolduranları İnnel insanı kulik haluan. Şubesiz ki insan, hırslı ve huysuz bir şekilde yaratıldı. İza meseh şer cajuğa ve İza meseh al manua. Ona şer dokunduğu zaman. sızlar, feryat eder, ama hayır dokunduğu zaman da ona sımsıkı sarılır. Kimseye vermez. İllel musallin Namaz kılanlar müstesna. Ellezinehüm Allah salatihim daimun fakat o namaz kılanlar ki namazlarına devam ederler ve zelzin fi emvalihim hakkun malum onlar ki mallarının içinde bilinen bir hak vardır. bilinen hak olan bir bölüm vardır mallarından lisâili vel mahrum. isteyenlere ve istemekten çekinenlere velzîne yüzdük nbi yevmiddin onlar ki ceza gününü tasdik edip doğru doğrularlar kabul edip inanırlar vellezinhum min azabi rabbihim mishkun onlar ki Rablerinin azabından korkarlar. İnne azabe rabbihim gayru me'mun. Zira Rablerinin azabı azabından kimse emin olamaz. Vellezinehüm lifürucihim hafizun. O namaz kılanlar ki onlar namuslarını korurlar. İlla ala ezvacihim evmâ melekete imaluhum Ancak eşlerine ve milki yemin ile sahip oldukları cariyelerine karşı müstesna. Fe innehum gayru melûmîn. Sira onlar bu hususta kınanmazlar. Fe menniptara ve ra ezalike feulaike humul adun İşte bunun ötesini arayanlar var ya onlar mütecavizlerin ta kendileridir. Velzihum liemanatihim ve ahkim raun O namaz kılanlar ki onlar ahitlerine bu emanetlerine Riyet kâdırlar bu vezinüm bir <gülüyor> şehadahimmun onlar ki bu şahitliklerini hakkıyla yaparlar bu vezinüm Allah salatimhaffiun ve nihayet onlar ki bütün namazlarına muntazam bir şekilde devam ederler. Üla fî cennâti mükremûl İşte bunlar var ya, cennetlerde ikram görenlerdir. Sizlere Meârit Suresinin başından itibaren 35. ayetine kadar sıralanan ayeti kerimeleri okudum. Kısaca meali şeriflerini de söyledim. Bugünkü sohbetimiz işte bu ayeti celileler üzerinde ve etrafında olacaktır. Rabbimiz sağla ve tekaddes hazretlerinden dua ve niyazımız odur ki her şeyden önce bize Kur'an-ı Kerim'in hakikatlarını, İslam'ın gerçeklerini tam bir isabet ve cesaretle söylemeyi sizlere de dinlemeyi, anlamayı, kavramayı ve hepimize de gereğiyle amel etmeyi nasibi müyesser buyurmasıdır nasibi müyesser buyursun. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ihtiva ettiği surelerden birisine meyraç ismini alan bir sureye başlamış bulunuyoruz. Geçen son derslerde Hakk'e suresini bir iki derste bitirdik. Bugün de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle Meariç ismini alan sureye başlamış bulunuyoruz. Meariç Yükseliş demek. Meracın cemi. Yükselişler. Yükselişleri ifade eden bir sure. Bu ismi içinde geçen minellahi zilme aric ayeti celilesinden ve bu ayeti celilesindeki meariç kelimesinden almak İsmi bu surenin. Bir yükselme var. Bir tekamül var. Kemale erme var. İşte sureyi celilenin bir bölümü bu tekamülü, bu kemali yükselişi ifade ettiği için bu sureyi celileye meariç ismi verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan surelerinden surelerinden olup Hakka suresinden yani kendinden bir önceki sureden sonra gelmiş bulunuyor. Hakka suresinden sonra gelen ve Kur'an'ı zamanda Kur'an-ı Kerim'in ilk surelerinden. ilk sureleri, ilk suresi Alak suresi, sonra Müddessir suresi, Müzzemmil, ha, Tebareke, Nun, hakkı ve benzeri. Meariz sureleri. Bunlar <gülüyor> ilk gelen sureler kiraren söylediğim gibi dikkat ederseniz ayetler kısa kısa yani adeta her ayeti bir cümle veya bir cümle olmaktan daha kısa. Mekke'de gelen surelerin hele hele ilk gelen surelerin hususiyetlerinden birisi bu. Surelerin sayısı çoğaldıkça ve Müslümanların da kemiyet ve keyfiyet itibariyle sayıları arttıkça ayetlerin de kısalıktan kısa kısa olmaktan uzun uzun olma yoluna Giriyor. Başlangıçta kısa kısa iken, sonraları peyder pey, boyları, cümleleri büyümekte, uzamakta ve kemale ermektedir. 44 ayeti kelime. Ayetlerin sayısı 44. 44 ayetten ibaret. <gülüyor> <gülüyor> Se'ele sa'ilun bi'azabin vaki'. Bu şekilde ifadesini bulan bir ayetle başlıyor. Se'ele istedi sordu talep etti istedi kim istedi sailün bir isteyen bir isteyen istedi isim yok neyi istedi Bir azabim vaki vuku bulacak bir azap. Başına gelecek azabın gelmesini istedi. Başına gelecek azabın gelmesini istedi. Birisi diyor cenab-ı. İsim vermiyor. Tefsirlere de bak bakıldığı zaman isteyenin kim olduğu üzerinde ihtilaflar var. Bir tefsire göre Nadr bin Haris, Mekke'nin azılı kafirlerinden demiş ki, eğer Muhammed'in dedikleri doğru ise ya Rabbi o azabı bize gönder. Biz onu dinlemiyoruz. Ona karşı çıkıyoruz. Eğer dediği doğru ise biz senden de korkmuyoruz. Göndereceğin azabı gönder. Allahümme, in kana haza, hür al min ündük, fa amtir alayına Eğer Muhammed'in dediği hak ise, bizim başımıza taş şadır. Amtir alayına hijarete, bizim başımıza gökten taş şadır. alaylı bir edayla. İşte birinci ayet-i celilesi ve orada geçen sail kelimesi bu adamdan ibaret. Birisi başına gelecek belanın hemen gelmesini gelmesini istiyor, talep ediyor. Se'ele sa'ilun bi'azabin vaki'. Bir tefsire göre de bir rivayete göre de bu suali soran, yani azabın gelmesini isteyen Ebu Cehil. Veya başka birisi. Kim olursa olsun. İnanmayanlar içerisinde böyleleri eksik olmaz. Tarih boyunca. o vaad ettiğiniz, bizi korkuttuğunuz azap, gelsin de görelim diyenler zaman zaman kendini gösterir. Hususiyle ateistlerin, Allah'ın varlığına, azametine, kudretine inanmayanların söyledikleri sözlerden birisi budur. Se'ele sâidüm be'izâbin vâkih. Cehennem vardır diyorsunuz, azap vardır diyorsunuz, iman etmeyenlerin başına belalar gelir diyorsunuz. İşte biz iman etmiyoruz, inanmıyoruz, o bizi tehdit ettiğiniz, bizi kendisiyle korkuttuğunuz azap gelsin de görelim derler. Lil kafirine leise lehu dafi. ayet-i kerime. Bu azap inkarcıların, kafirlerin, müşriklerin başına gelecektir. Bu azap bunlar için hazırlanmıştır. O vaad edilen azap. Bahsedilen azap kafirler için hazırlanmıştır. Leysel lehu dafi' Fakat kafirlerden o azabı defedecek, giderecek, onları savunacak hiçbir kimse yoktur. O azap bir geldi mi onların başında patlar. Minallâhi zil âriç Yükselişler sahibi olan Allah'tan Yükselişler sahibi olan Allah'tan O vaad edilen azap bir geldi mi Artık onu gerisin geriye çevirecek Hiçbir güç, hiçbir kuvvet yok Min zil ma'ariç yükselişler sahibi olan Allah'ın elinden onları kurtaracak kimse yoktur diyorlar. Yükselişler sahibi tabiri var burada. Nedir yükselişler? Tefsirlere baktığınız zaman Her şey Allah'a doğru yükselme gayretini gösterir. Her şey Allah'a doğru yükselme gayretini gösterir. Buna tekamül kanunu derler. Kemale erme. Tekamül etme. Her şey gelişmiştir. Gelişmekte neye bakarsanız bakın gelişme göstermektedir. İster teknikte olsun, ister nebatatta olsun, ister hayvanatta olsun, ister insanlarda olsun. <gülüyor> Hatta meleklerde müteakip ayet-i Kerim onu ifade ediyor. Her şey Rabbine doğru yükselmekte ve kemale ermek, tekamül etmek gayreti içindedir. Teknik kurulduğu andan itibaren ilerliyor, yükseliyor, hızlanıyor önceleri yürüyüşler yerden sürünerek hala bizim köylerde kızak derler kızak yazın sapları ta tarlalardan taşıma için ağaçların üzerinde ayakların üzerinde çekilir kışın karlar üzerinde gider sonra teker bulunmuş. Tekerler üzerinde, tekerlekler üzerinde efendim yük taşıyıcı vasıtalar icat edilmiş. Sonra demirden tekerler. Sonra lastikten tekerler. Sonra yerde yürümekten denizde yüzmekten daha ileri bir mesafe alarak merhale alarak uçarak gitmek vesaire. Tekamüle doğru gidiyor. Yükselmeye doğru gidiyor. Hepsinin Rabbi yaratanı Allah'tır. Hepsinin yaratıcısı Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Müslüman olarak inancımız bu merkezde. Öyle inanmamız gerekir. Bizi de yaratan o, bizim icat ettiklerimizi de yaratan o. Kur'an'ın salih bir ifadesi. وَاللّٰهُ ve وَمَا تَعْمَلُونَ Sizi de yaratan odur, yaptıklarınızı da yaratan odur. Debatat yani bitkiler alemine geçiniz. Toprağın altına tohumları, çekirdekleri atarsınız. Ne olur? Bir de bakarsınız ki bir müddet sonra toprağı delerek o çekirdeklerden o tohumlardan filizler gözükmeye başladı ve yükselir. Yükselir. Allah'a doğru yükselir. Ağaçlar olsun, ekinler olsun, otlar olsun. Uçlarını keserseniz yine yükselir. Onun da o gayreti var. Hayvanlarda da öyle. İnsanlarda da öyle. Tekamül, ileriye doğru gitme. Yükselme mekam, mekam terfi etme. İşte bütün bunların müsebbibi ve sebebi ilahi kudrettir. Allah'ın lütfettiği, Allah'ın yarattığı, Allah'ın imkan verdiği nisbette her şeyi kemale doğru, tekamüle doğru, yükselişe doğru yükselmekte. İşte zil zilme'aric yükselme sahibi olan Allah'ın elinden onları kimse kurtaramaz. Böyle diyor. Demek ki kainatta kainattaki varlıkları tekamüle doğru yükselten ve yükseltmeye kadir olan Allah'ın elinden bu kudrete sahip olan Allah'ın elinden bu kafirlerin başına gelecek azabı kurtaracak kimse bulamazsınız demektir. <hazı> Bil kafirine leyse lehu dafi' Allahi zilme aric Dafih ayetinin sonunda bir kafiri neleyse lehudafi yani ikinci ayet de la ile bitiyor la var orada durma burada dur diyor ilerisini oku Minallahhi <gülüyor> Ziilmeç Allah'ın elinden kafirleri kimse kurtaramaz o söyleye dursun Allahümme inka Haza hazahü vel hakemin indik'e fe emdir Ali'nin haciretini sema. Kur'an'ın başka bir ayeti bunların sözünü anlatıyor. Diyor ki, Muhammed'in dediği doğru ise, yarabbi, bize gökten taş diyor. yağdır diyor. Yağdırabilirsin yağdırır. Allah da diyor ki yağacak. Taş da yağacak başlarına dolu da. Ateş de yağacak. İleride göreceksiniz. Leza kendini gösterdi mi onlar dünyanın da ahiretinde hakkın da batılın da ne olduğunu görecekler. Evet. Allah'ın her şeyi tekamüle doğru yükselten o kudreti o kudreti çevirecek, durduracak, sekteye uğratacak, onun elinden kurtaracak kimse yoktur. Tarulcul meleike ve ruhu ileyhi Melekler de ruh da ona yükselir. Cemadat, nebatat, hayvanat, insanlık, melekler. Her şey ona doğru yönelir, yükselir. Niye? Onlar bilir ve inanır ki her şeyin sahibi Allah arayacağını onda bulacaklarına inanırlar. Yerler, gökler, geceler, gündüzler, taşlar, ağaçlar, her şeyi ona secde eder. Ancak insanların şeytanlaşmış olan bir kısmı müstesna. Onlar şeytan gibi herkes secdeye giderken, namazlarını kılarken, ahiret hayatına inanır, ve Allah'a boyun eğerken onlar iblisleşmiş olduklarından dolayı iblis gibi <gülüyor> sipsibri ayakta kalırlar. <gülüyor> Melekler de, ruh da ruh nedir? O da çeşitli tefsirlere sahip. Ya ruh ismindeki bir melek, büyük bir melek ya da meleklerden ayrı bir varlık ya da başka bir manada tefsirlere baktığınız zaman melekler ile ruh da ona yönelir ve yükselirler Fi <gülüyor> yevmin bir günde ama nasıl bir gün Kâne miktarı hu, 50.000 sene. O günün süresi, müddeti, uzunluğu, 50.000 sene. 50.000 sene, dünya günleriyle, dünya günleriyle 50.000 seneye, dünya seneleriyle 50.000 seneye denk bir gün. Başka ayet geçiyor. Kişi dört şeyden sorulacak. Mevgüfler var, duraklar var, karakollar var. Tabir ve teşbih caizse. Karakolun birinde kişinin bir halinden mesela malından sorulur. Nereden kazandın bu malı? Helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Helaldan kazandın ise nereye harcadın? Hesabını verebilirse verir, veremezse orada elli bin sene bekler. İlminden sorulacak. Sen bu ilminle ne amel ettin? Göster bakalım. Hesabını ver. İkinci karakol mesela. o da ilmin hakkını vermiş, üzerine düşeni yapmışsa yol verirler, geçer. Yoksa bekle burada elli bin sene. Ömründen sorulacak. Sen Sana şu kadar ömür verildi, onun hesabını ver. Saati saatine, dakikası dakikasına. Verirse verir, Yol verirler, vermezse bekle derler elli bin sene. Bedeninden, gözünden, kulağından, dilinden beden yapısından sorulacak. Sen bu uzuvların, bu nimetlerin hesabını ver. Sana göz verildi, kulak verildi, ne yaptın? Dil verildi, hakkı mı söyledin, batılda mı kullandın? hesabını verebilirse verir, yol verilir, veremezse bekle elli bin sene. Evet. Mekkelilere hitap eden bu ayeti celiller, kıyamete kadar Mekke'nin kafirleri, müşrikleri Mekke'nin kafir ve müşriklerine benzeyen ve inatçı olan Allah'ın ayetlerine karşı kulaklarını tıkayan, kainatına karşı gözlerini kapatan ve hususiyle günümüzde olduğu gibi Allah'ın gönderdiği ve indirdiği şeriat kanunlarına sırtını çevirenlere çevirenlere Hepsine şamil. Hepsine hitap ediyor. Kıyamete kadar hükmü bak. Fas bir sabren cemila. Ya Muhammed hakikat bu merkezdeyken sen güzel bir sabırla sabret. Şikayetçi olma. Bunlar ne derse desinler. Sana sihirbaz diyecekler. Sana kahin diyecekler. Yalancı diyecekler. Gerici diyecekler. Softa diyecekler. Sen bütün bunlara sabret. Sabri cemil ile sabret. Şikayetsiz sabırlara sabri cemil denir. Ümmeti olan sizler sizlere de peygamberinizin başına gelen belalar hakkında yapılan dedikodular elbette yapılacaktır. Aldırmayacaksınız. Gülüp geçireceksiniz veya sabredip geçireceksiniz. Zira iki can serveti Hazreti Muhammed'e neler söylemediler, ne iftiralar yaptılar, hanımına bile iftira ettiler. Hazret Aisha, Hazret Aisha iftira etti. Münafıklar fırsat bekliyordu. Bir fırsat elimize geçse de şu Muhammed'in şahsını ve şahsiyetini sıfıra indirsek. İtimat ve itibarını gidersek kimse inanmaz. Hatta yol bazı mevsimlerde hususuyla penayirlerin ticari merkezlerin vurulduğu sıralarda adam çıkarırlar Mekke'nin dışına taşlardan gelenlere gelenlerin önüne geçip durun durun bizi dinleyin bakınız içimizden öyleleri çıktı ki bunların başında da Muhammed var çok yalan söyler kafanızı beyninizi yıkar İkarlar, aldatıcıdırlar. Atalarının babalarının dinini terk ettiler, usullerini terk ettiler, örf ve adetlerini terk ettiler de yeni bir şey getirdiler. Sakın onların sözlerini aldanmayın diye tembih ederler. Ama bunların hepsi yıkılıp gitti. Fakat Hz. Muhammed ve O'na uyanlar faydar oldu. Dillere destan oldu. İsimleri, nesilleri kesildi gitti. Hz. Ha. Muhammed'e inanan sizler de O'nun başına gelenlere sabredeceksiniz, tahammül edeceksiniz. Fakat, ve fakat bileceksiniz ki size dahil edenler size gerici diyenler softa diyenler bilmem bir takım yeni yeni tabirler hakkınızda kullananlar yıkılıp gidecek ve siz faydar olacaksınız. Allah'ın askerleri olan sizler. Hiç Hiç aldırmayın. Hiç aldırmayın. Çok şeylerle acı, tatlı günlerle karşılaşacaksınız. Çizdiğiniz, yani takip ettiğiniz çizgiden, şeriatın yolundan zerre kadar şaşıp, yese düşmeyin. Zafer sizindir. Bütün bir dünya şu Kur'an'ı tanıtma göreviyle görevlisiniz Elbette size çamur atanlar, taş atanlar, laf atanlar olacak. Bu çileli bir yoldur. Yalan söylüyor diyecekler, bizi aldatıyor diyecekler, sihirbazdır diyecekler, para yedi diyecekler, hırsızlık yapılıyor diyecekler. Bin türlü iftira ve yalan makinesi her gün geçtikçe İmal eder, imalat yapar. Bunun tek bir yolu vardır, siz şeriatın çizgisinden ayrılmayacaksınız <gülüyor> ve sabri cemil ile sabredeceksiniz. Sabri cemil ile sabrettiğiniz takdirde sizin karşınıza çıkan engeller muhalif ve muarızlar yıkılıp gidecek, Allah'ın lütuf ve inayetiyle bu kitabın bereketiyle sizin sıdkı sedakatınızla ne olacak? Sizler payidar olacaksınız. İnnehum yaraynehu be'iden ve nerahu gariba Allah diyor ki onlar bu zafer gününün müminler için zafer gününün veya kendi başlarına gelecek azap gününün gününü uzak görüyorlar ve nerah gariba biz isek yakın görüyoruz küllaatin garip her gelecek yakındır ya on ne zaman şu zafer gelecekte biz şöyle hakim olacağız insanımıza devletimize dünyaya hakim olacağız şartlarını hazırlayın. Üzerinize düşeni yapın. O yakında gelir. Belki siz uzak görürsünüz ama Allah diyor ki yakındır. Ha! Size muhalif ve muarız olanlar, Müslim gayrimüslim kim olursa olsun sizi tenkit edenler, sizi alaya alanların başına gelecek belalar da belaları da onlar uzak görmesinler. Allah diyor ki yakındır. Yevme tekûnü semâükel mühür. Bir gündeki o gün sema, gök, erimiş, bakır gibi olacak. Gök eriyecek. Kıyametin dehşet ve şiddetinden gök eriyecek. Ve tekûnü'l cibâlu ke'l dağlar ise atılmış renkli yünler gibi olacak. Ve lâ yus'elü hamîmün hamîma o günün, o kıyametin dehşet ve şiddetinden hiçbir dost dostunun halini soramayacak. Yümesserûnehum <gülüyor> Fakat birbirlerine gösterilecekler. Babalar evlatlarına, evlatları babalarına gösterilecek. İşte sizin babanız, işte sizin evlatlarınız. Yevedül mücrimü Tabi o gösterilenler arasında kimi suçlu, kimi suçsuz kimi üzerine düşeni yapmış kimi yapmamış işte suçlular suçlu olanlar var ya onlar temenni edecekler ah diyecekler lev yeftedi min azabi yevmi izin o günün azabından kendini kurtarma imkanı olsaydı da kendimizi kurtarma imkanı olsaydı da kurtasaydık. Ama neyle? Bir beni, oğullarımızı verseydik. Ve sahibetihi hayat arkadaşımızı yani hanımımızı verseydik de ve ahiyy kardeşimizi ve lleti tüvi içinde büyüdüğü, beslendiği ailesini kabilesini soyunu, sopunu versek de ve memfil ardı cemiyen yeryüzünde ne kadar varlık varsa hepsini versek de yünci, sümme sünmeyüncüye sonra otarsın. Bütün bu varlıkları kendileri kendilerini kurtarmak için feda edecekler, kurtuluş parası verecekler ama heyhat ellerine geçmeyecek. Ellerine geçmeyecek. Oğullar gitti. Hanım da gitti. Kardeş de gitti. Anne baba da gitti. Aile. Yeryüzünde ne varsa hepsi de veriliyor. Evet. Ve fakat kurtuluş parası olmuyor. Elinden gelse bütün bunları verecek. Kendini o dehşet veren korkunç azaptan kurtarmaya çalışacak ama fakat mümkün olmayacak. Ona göre davranalım. Her şeyi Kur'an gözler önüne sermiştir. Evladını o sevgili çocuklarını da vereceksin. İsteseler vereceksin. Bunları da götürün de beni kurtarın diyecek. Babamı annemi de götürün beni kurtarın diyecek. Hanım'ı bir de götürün. Yeter ki beni kurtarın diyecek. Ama kabul görmeyecek. Kella hayır diyor. Kurtuluş yok. Mümkün değildir. İnneha o ateş leza alevlenen bir ateş alevlere sahip olan bir ateş nezza'eten lişeva derileri yakıp kavuruyor. Soyup savuruyor. Öyle bir ateş. Nezza'eten lişeva derileri yakıp kavuruyor, soyup atıyor. Öyle bir ateş Ted'u çağırıyor Kimleri çağırıyor Men edbere ve tevella Hak'tan, kitaptan, şeriattan Kaçanları Biz şeriata karşıyız Biz şeriat istemeyiz Şeriat neymiş Bizim kanunumuz var biz kendi kanunumuzu kendimiz yaparız diyen ve şeriat dendiği zaman da sırtını dönüp kaçan en azından. <gülüyor> şeriat devleti ilan edilmiş. Ay, alay edenler var. Hayali devlet, hayali beyat. Kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Şeriat nedir? Şeriat Kur'an'dır. Nasıl açarsın sen bu Kur'an'dan, Peygamber'in yolundan? Nasıl açarsın sen? İşte onları çağıracak o ateş. Ey kafir, ey müşrik, gel diyecek ve böylelerini, böylelerini tavuk taneyi döşürü gibi, toplar gibi toplayacak. Ve cemaat ve a. Fe Başka? Yığmış, mal yığmış, servet yığmış, masasına, kasasına doldurmuş, zekatını vermemiş, hakkullah vermemiş, İslam'ın devlet olmasını, şeriatın hakim olması için gereken paraları vermemiş, kontusunda cebinde, evinde, masasında, kasasında bulundurmuş. İşte bunları toplayacak, çağıracak. Hem yem düşürür gibi düşürecek. Sizin şeriatınız var beyler. Şeriat devletiniz var. O devlet yıkılmış değildir. Mustafa Kemal ve Aveneleri onu susturdu dibe köşeye itti attı. İlan edilen devlet işte o devlettir. Siz cemaat olarak ne yaptınız? İşte o devleti dünyanın gündemine getirdiniz. Ondan bahsettiniz. Onun kanunun anayasasının Kur'an olduğunu, onun kanununun şeriat olduğunu bütün bir dünyaya ilan ettiniz. <gülüyor> Durum bu merkezdeyken bütün varlığınızı, bütün gücünüzü, mesainizi onun dünyaya hakim olması için o mübarek devletin, şeriat devletinin, peygamber devletinin, Allah devletinin dünyaya hakim olması için bir araya geldiniz ve gereken neşiatınızı ile yaptınız, ilanınızı yaptınız, yapmaktasınız, yapıyorsunuz. Fakat bunun daha da gelişmesi, daha da genişlemesi için ve dünya yüzünde duymamış, kulağına ulaşmamış hiçbir kimse kalmama kaydıyla Hazreti Muhammed'e ümmet olduğunuzu ispat edeceksiniz, ulaştıracaksınız. Paranız mı var, vereceksiniz. işte öyle diyor Allah. Yüz çevirir giderseniz Yüz çevirir giderseniz ve parayı yığıp depo ederseniz ve fakat Allah'ın şeriatının hakim olması, devlet olması için vermezseniz işte o leza. Leza var ya, cehennemin bir ismi. Cehennem çeşitlerinden, cehennemin isimlerinden birisi lezadır. Alevlenerek tutuşan, derileri yakıp kavuran, söküp atan ve sırtını dönüp de şeriattan kaçanları tavuk taneleri toplar gibi toplayan cehennem var ya, sizi bekliyor. Allah korusun. Ama siz üzerinize düşeni yapar, Üzerinizde maddete manen kimseden korkmazsınız. Madde, maddete manen üzerinizde düşeni yaparsanız cennetin kapıları açılır, sizi bekler. Beklerler. Leza değil. Ötü de beri de çok şeyler, elin yavru el, elin münafıkı çok şeyler söyler. ya Sizin verdiğiniz paralar, hocanın cebine giriyor, hoca yiyor. Diyecekler. Bunları aldırmayacaksınız. Hocanın Allah'a şükürler olsun, hesap veremeyecek hiçbir şey yok. Rezimin bir parola şeyi var. Talimati var. Diyor ki biz, bizzat, gazetede okuyacaksınız, devlet olarak, tece olarak bu cemaati susturamadık. Avrupa devletlerine dediler ki, siz de susturamadığınız kanunlarımız müsait değildir dediniz. O halde ne yapalım? O halde ne yapalım? Bu hareketin mali kaynaklarını kurutalım. Bu hareketin mali kaynakları ikidir. Bir, sizin yıllık verdiğiniz aidat. İki, bir ticari faaliyet başlattı. Avrupa çapında. Hedefi daha iyi, daha değil. İki, i̇ki tane mali kaynağınız var. Ne yapıyor Edin? oğlu? Ha, talimat veriyor. Diyor ki, bu iki kaynağı da kurutmaya çalışın. Koca para bulamaz. Bu cemaat maddi imkan bulamasın da, köçün, Ama Allah dilediği, murad ettiği müddetçe bu hareket çökmeyecektir. İnşallah. Parasını da bulacak. Allah'a asker olanların yardımı devam edecek ve ticari faaliyetle yürüyecek. Ama buna karşı çıkanlar Buna alet olanlar da suyu kurumuş gölün kurbağası gibi kuruyacak. Evet vakti de gel gelmek üzere. İnnel insâne hulüke helûen 18. ayetten sonra gelen 19. ayet böyle tecelli diyor. İnsan çok hırslı yaratılmıştır. Bazen huysuz olur. İza messev şerru cezuan Bir şer ona dokunduğu zaman sızlanmaya başlar. Ellerine dizlerine vurur. Eyvah! iza مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُعَ Bir hayır da kendisine isabet ettiği zaman, hayır eline geçtiği zaman ona da sımsıkı yapışır. Kimseye vermez. Allah diyor ki böyle olmayın. Size diyor, bize diyor. Böylelerinden olmayın. Bir bela, bir musibet isabet ettiği zaman sabredin, sabırlı olun, ama nimet elinizde geçtiği zaman da onun şükrünü yerine getirin edayi. İllen musallin, namaz kılanlar müstesna. İnşallah namaza geldiniz hepiniz. Namazlarımızı Cenab-ı Hak gerçek manada maddesiyle manasıyla istediği manada yerine getiren kullarından eylesin. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى سَلَاتِهِمْ O namaz kılanlar ki onlar namazlarına devam ederler. Devam. Burada noktali. Gelecek şeyde inşallah devam ederiz. Namaz, Namazınızı devam edeceksiniz. Bak, i̇lk namazdan başlıyor bir iş. Birçok şeyler. İbadetler birbirini takip ediyor fakat ilk namaz. Ama namaz ama cumadan cumaya değil. Beş vakit namaz. Ona devam edeceksiniz. Nerede olursanız olun, iş yerinde olun, yolculukta olsun, olun, evinizde olun, gece olsun, gündüz olsun. Sizin beş vakit namazınız vardır. Allah'ın kesin emridir. Onları yerine getirmeye çalışırsanız ve o zemmedilen, kötülenen, şer isabet ettiği zaman feryat eden ellerini dizlerine vuran ve fakat hayır isabet ettiği zaman da kimseye yudum su vermeyen cinslerden olmayacaksınız. çeşitlerden olmayacaksınız. Namaz ve namaza devam. Allahü Zülcelal cümlemizi namazlı ve namaza da aynı zamanda devamlı olan kullarından eylesin. Rabbi rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun ala l-mursalin ve elhamdülillahi rabbil fatiha